Bershan FM. Bershan FM. Döker adamı döker adamı döker FM. material copyright Music, Los Gatos, California TM Century Incorporated. FM. Of radio of radio dünya radiosunda. Türkiye Radyoları'nın tek arkası bir komedi programı Perişan Hı -hı. Efendi'ler. Sevgiler, saygılar, ürmetler. Dünleyiciler, Türkiye anayasa oylamasıyla alakalı referanduma giderken halk ne oyu vereceği konusunda karar vermeye çalışıyor. Biz de halkın referandumla alakalı görüşlerini almaya, namzunu tutmaya devam ediyoruz. Şu anda e, İstanbul Ümraniye'deyiz. Halk etrafımızı sardığı herkes beni Ömer. görmekten mutlu ve resim çıkıyor değerli dinleyiciler. Ömer Bey, Ömer Bey size çok hayran. Allah razı sizce. olsun. Ee, sayın vatandaşlar <gülüyor> e, lütfen lütfen anlıyorum ama röportaj yapmamız lazım. Yeni yetiştireceğiz. İşte ee, e işte popüler kültür deformasyonu. E, anlamadım. Determinasyon kültür ezeyanları işte. E, yine anlamadım. Baskın ezilenlerin dominant kültüre karşı seküler paradigmaları. E, dinleyiciler e, İstanbul sokaklarında İmraniye'de halkın referandumla ilgili görüşlerini almaya e, devam etmeye çalışıyoruz. Kardeşim Halkın görüşü için dükkanın görüşünü kapatma. Hadi başka tarafa, hadi. Ee, i̇şte bir esnaf, beyefendi referandumda e, evet mi diyeceksiniz? Kusura bakmayın, dükkanınızı kapattık ama hayır mı diyeceksiniz? Vallahi evet desem hayır diyenler alışveriş yapmayacak. Hayır dersem evet diyenler. O yüzden bir fikir söylemek istemiyorum. <gülüyor> Niye çekiniyorsun kardeşim? Ne var ya? Ne var ya? Evet de gitsin ya. Yetmez ama evet. Hep evet diyenlere soruyorsunuz. Bir de bize sorun. Olur mu beyefendi ya? Ben rastgele soruyorum. Niye bize rast gelmiyor bir tane? Hayır diyen çıkmadı arkadaş. Tamam size de soralım. Referanduma evet mi hayır mı diyeceksiniz? Tabii ki evet diyeyim. <gülüyor> evet mi? İyi de niye ya? ya? Hayır diyeceğim dediniz. Ben bu ülkedeki kararsızları simgeliyorum. Her an hayır da diyebilirim, evet de diyebilirim. Evet, evet. Hayır, yok, evet, e evet, hayır, olabilir, son kararım evet ama belli değil, olabilir, ne olacağını ben de bilmiyorum. <gülüyor> ee, siz beyefendi çok sessiz duruyorsunuz, siz ne düşünüyorsunuz? Ben hayır diyorum birader, değişen anayasayla beraber mafya, devlet, siyaset üçgeni kurmak zorlaşacak, Anad'ın. <gülüyor> ee, siz ne düşünüyorsunuz beyefendi, siz, e evet mi, hayır mı? Bu kesinlikle Amerikanın bir oyunu, tamam mı? E, Amerika ile ne alakası var kardeşim ya? Ne demek ne alakası var? New York nerenin başkenti? Amerika'nın. Tatlığımı kim devirdi? E, Amerika. Brad Pitt e, Amerikalı. Referandum hangi tarihte yapılıyor? 12 Eylül'de. İkiz kuleler ne zaman yıkıldı? 11 Eylül'de. Opturoman ikiz ne zaman evlendi? Ne zaman evlendi? 4 Temmuz. 4 Temmuz ne? Amerika'nın kurtuluş günü. 11 ile 12'yi topla. 23 Kaç yılındayız? 2010 2010'dan 2 at 21 Bir yıl kaç mevsim? 4 Referandum kaç hece? Referandum 4 4 hece İşte bak gördün mü? İşte Amerikanın oyunu bu Ya oğlum hiç alakası yok ya, nereden neyi bağladın anlamadım ki ben şimdi <gülüyor> Anlamazsın tabi, her şeyi bu kadar ayan beyanken anlamadıysan bu da senin anlayış e kıtlığın. Evet dinleyenler. Altımızın referandumla ilgili görüşlerini aldık. Gelecek programda görüşmek üzere değerli dinleyenler. Söyle bakalım. Hollywood kimi? Amerika'nın. Özgürlük heykeli nerede? Amerika'da. Amerika'nın kurtuluşu kaç? 4 Temmuz. Özgürlük heykeli nerede? Amerika'da. Amerika kaç harfli? Amerika 7. 7'den 4'ü çıkar. 3. Bu dünya kaç günlük? 3. Olmadı ya. <gülüyor> Hayda git oğlum ya manyak mısın ya. Ben de ciddi ciddi dinliyorum herifi ya. Hollywood diyorum Hollywood. Kimindi? Git defol ya tamam <gülüyor> sen. Brad Pitt nereli? Perişan FM.